Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, hayvan hakları savunucuları son yıllarda giderek artan aslan, fil ve gergedan avlanmasındaki artışta sorumlu gördükleri Vietnam, Laos, Tayland ve Çin'i, fil dişi, gergedan boynuzu ve aslan kemiklerinin yasa dışı ticaretiyle mücadelede pasif davranmakla suçladı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre 2012'de çok sayıda fil ve gergedanın öldürülmesi hayvan hakları savunucularını endişelendirmişti. 2013 nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vahşi hayvanlar açısından daha da kötü bir yıl oldu. Doğa Koruma Örgütü, International Fund for Animal Welfare yani IFHAV'ın Güney Afrika Direktörü Jason Bell, Vietnam, Laos ve Tayland neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Çin ise çok az şey yapıyor diyerek hayvanların korunmasına önem vermedikleri gerekçesiyle bu ülkeleri eleştirdi. Bell özellikle bu ülkelerin fil dişi, gergedan boynuzu ve aslan kemiklerinin yasa dışı ticaretiyle mücadelede pasif davrandıklarını söyledi. Washington, türleri koruma anlaşmasının yükümlülüklerine yerine getirilmediğini kaydeden Bell, Organize suç örgütleri yok olma tehlikesi altındaki hayvanları sistematik olarak avlayarak büyük kazançlar elde ediyor. Yüz milyonlarca euroluk bir ticaret söz konusu dedi. Aslan kemiklerinin yanı sıra özellikle fil dişi ve gergedan boynuzu tartışmalı Asya ilaçları ve cinsel gücü arttırıcı sahte ürünlerin yapımında kullanılıyor. Aralık ayı ortasına kadar 30 bin fil ve 950 gergedanın ticari amaçla öldürüldüğü tahmin ediliyor. Hayvan koruyucuları Afrika'da bulunan 450 bin fil ve 25 bin gergedanın tehlike altında olduğunu uyarısında bulunuyor. Hayvan kıyımının en önemli nedeni olarak Asya'da orta sınıfın artan tüketim çılgınlığı gösteriliyor. Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından finanse edilen bir çalışma Vietnam'da gergedanlara büyük talep olduğunu ortaya çıkarmıştı. Gergedan boynuzunun özü için 50 bin euroya kadar fiyat biçildiği avcıların ise tek bir boynuz başına 3 bin euro aldığı belirtiliyor. Bu nedenle gergedanlar ve filler gün geçtikçe nesilleri tükeniyor. Rusya'da gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle 2 ay tutuklu olan Greenpeace üyesi Gizem Akan 27 Aralık akşamı Türkiye'ye döndü. Havalimanından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akan Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. 2 ay tutuklu olmak üzere 3 aydır Rusya'da bulunan Akan yaşadıklarını herhalde hayatımın en uzun eylemiydi sözleriyle anlattı. Akan dedi ki benim buraya dönmüş olmam bu eylemin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü Kuzey Kutbu'nda açgözlü petrol şirketleri petrol aramalarına devam ettiği sürece bizim eylemimiz devam edecek diye konuştu. Greenpeace örgütüne üye 28 eylemci ve 2 serbest gazeteci Rus doğal gaz şirketi Gazprom'a ait bir doğal gaz platformu önünde yaptıkları eylemin ardından Eylül ayında gözaltına alınmıştı. Holiganlık ve açık deniz korsanlığı ile suçlanan aktivistler mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmışlardı. İki ay tutuklu kaldıktan sonra 21 Kasım'daki duruşmasında serbest bırakılmış. Ancak holiganlık suçlaması devam ettiği için Rusya'yı terk edememişti. Rus parlamentosunun af kararının ardından eylemciler çıkış vizelerini almıştı. Ancak tabii ki Kuzey Kutbunda petrol çıkartma devam ettikçe gezegenimiz tehlike altında olmaya devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde film endüstrisi ve teknoloji firmalarına ev sahipliği yaparak ekonomik büyüklükte tek başına dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına giren ve tarım alanında da ülkenin en verimli eyaleti olarak bilinen Kaliforniya üst üste 3. kurak kışını geçirdi. Tarım alanında liderliğiyle Amerika'yı besleyen Kaliforniya'da yaşanan kuraklığın özellikle eyaletin güney bölgelerinde yaz aylarında büyük yangınlara sebep olması ihtimali var. Eyalete su veren barajlardaki su seviyesinin düşmesi de kuraklığın neden olduğu endişeler arasında. Evet biz Kuzey Kutbun'da petrolü çıkartıp gezegene saldıkça iklim değişikliğiyle beraber bütün medeniyetimiz tehlike altında olabilir. Mersin Boğazpınar köylülerinin HES direnişiyle ilgili yapılan suç duyurusunu değerlendiren savcı HES eylemlerini meşru buldu. Ve soruşturmaya yer olmadığını belirtti. Boğazpınar Köyü'nde HES kurmak isteyen Çamlı Yaylı Enerji Elektrik Üretimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda AKP Tarsus İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Canlı, 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Boğazpınar Köyü Kara Su Kültür ve Sanat Festivali'nde HES karşıtı konuşma yapan Ahmet Öztürk'ün kullandığı artık hukukun bittiği yerde kendi hukukumuzu yaratacağız sözlerinin hakaret ve tehdit unsuru içerdiğini öne sürerek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruyu inceleyen Cumhuriyet Savcısı, AKP Tarsus İlçe başkanı ve davanın avukatı Hakkı Meniz Öztürk'ün iddialarının tersine sözlerde tehdit ve hakaret eyleminin olmadığını söyleyerek, Anayasamızda herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunun belirtildiği şüphelinin de bu anayasal hakkının kullanılmasına engel olmak isteyenlere karşı yine anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullandığı yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde eylemlerin herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı yönünde görüş bildirdi. Savcı suç yokluğu nedeniyle de kovuşturmaya yer olmadığını hükmetti.